Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Söze farklı bir yerden girmek istiyorum. Hicretin 13. yılı Aylardan cemaziyel evvel, günlerden pazartesi. Hazreti Ebu Bekir'in vefat anları. O gün sabahında Ayşe anamızla başlıyor konuşmaya. Öğle vakitlerinde de bu dünyadan veda ediyor. O son anlarında Ayşe anamız başucunda otururken bir ara bayılıyor Hazreti Ebu Bekir tabi annemiz o anda gözyaşları içerisinde biraz sonra Hz. Ebu Bekir kendisine gelince kızına ve müminlerin annesi olan Hz. Ayşe'ye sabır telkin ediyor. Kızım diyor unutma ki ölüm haktır. Resulullah'a geldiği gibi babana da gelecektir. Sakın ha sen hak olan ölüme Farklı bir muamelede bulunma Sonra soruyor kızına Kızım diyor Bugün günlerden ney? Pazartesi diyor Peki Resulullah hangi gün vefat etti? Pazartesi diyor Rabbimden umuyorum ki İnşallah Bir daha Bir geceye kavuşmadan Bugün Rabbime kavuşacağım Ve o gün Ve o gün Devletin genel sekreteri olan Hazret Osman'ı çağırıyor. Hazreti Osman'a kendinden sonra halifenin Hazreti Ömer olduğunu yazdırıyor. Biliyorsunuz kaç kez size o tabloyu anlatmışımdır. Bir ara benden sonra halife deyip yine düşüp bayılıyor Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman vefat ettiğini zannediyor ve Hz. Ebu Bekir'den duymamış olmasına rağmen benden sonra halife Hz. Ömer'dir diye yazmıştır. Uyanınca yazdığını okutuyor. O yazılandan da memnun oluyor. O gün öğlen vakti Hz. Osman'a kendinden sonra halifenin Hz. Ömer olduğunu yazdırınca bir de şunu söylüyor. Şurada bir sandığım var. ''Benden sonra halife Hazreti Ömer olunca bu sandığımı götür ona ver ve bunu ona gönderdiğimi söyle.'' ''Tamam.'' diyor. O gün yine Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'i çağırıyor. Onunla da bir konuşması var. ''Ey Ömer.'' diyor, ''Hatırlıyorsun değil mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını? Onun vefatında benim gösterdiğim tavrı da hatırlıyorsun değil mi?'' O bize gelen en büyük musibetti. O musibet anında gösterilecek en güzel tavrı biz gösterdik. Eğer ondan başka bir şey yapsaydık, Medine alevler içerisinde yanardı. Ama Allah bize en güzel tavrı göstererek, en güzel tavrı orada bize yaptırarak o felaketten bizi önledi. Şimdi ben de vefat yolundayım sizden beklediğim aynı tavrı göstermenizdir bu vasiyeti de Hz. Ömer'e yapınca öğle vaktine varmadan Hz. Ebu Bekir vefat ediyor Allah kendisinden ebeden razı olsun Hz. Ömer İslam'ın ikinci halifesi olarak hilafet makamına geçince Hazreti Osman o sandığı getiriyor bunu sana Halife Ebu Bekir gönderdi ve böyle bir emanet ile sana tevdi edildi. Böyle denince meraklar daha da ziyadeleşiyor. Acaba o sandıktan ne çıkacak diye. Ashabın birçoklarının da bulunduğu bir mecliste Halife Hazreti Ömer sandığı açtırıyor. İçinde bir miktar dirhem bir de mektup. Alıyor mektubu Hazreti Ömer okuyor. Mektupta yazan şudur. Bunlar maaşımdan arta kalan dirhemler. Siz bana bir maaş takdir ettiniz. Ben o maaşımdan harcadığımı harcadım. Geri kalanı da bu sandığın içerisine koydum. Bunları varislerime miras olarak bırakabilirdim. Ama ben geçinebileceğim kadarını aldım. Bunlar da Beytül Mal'in hakkı olarak size tevdi edilmiştir. Beytül Male bırakacaksınız. Ne diyor Hazreti Ömer? Artık söylenecek söz yok. Orada gözyaşları en güzel sözdür. Gözünden yaşlar akar ve arkasından bir cümle kullanır ki asıl sözü oraya getirmek istiyordum. Ey Ebu Bekir, Allah sana rahmet etsin. Vallahi kendinden sonra yaşanmayacak bir yol bıraktın. Bunu Ömer söylüyor ama tarih şunu ispat etti ve tasdik etti ki, Ömer Ebu Bekir'in bıraktığı yolu yürüdü. On buçuk yıl boyunca adalet ile, kuvvet ile, rahmet ile öyle bir devlet anlayışı ve idare ortaya koydu ki Hazreti Ömer, Sadece dostlar değil, düşmanlar bile hayran oldu, düşmanlar bile onun o güzelliğini tasdik etti. Ya biz desem artık o sözün altında en başta ben kalırım, herkes muhasebesini yapsın inşallah. Dün Erzincan'da Hazreti Fatma anamızı anlatıyorum. Dilimde Hazreti Fatma var ama aklıma nereden düştü bilemiyorum bu söz düştü. Diyordu ya, kendinden sonra yaşanmayacak bir hayat bıraktın. Hazret Fatma anamızı anlatırken de iki de bir aklıma bu söz geldi. Ve aynı sözü ben Fatma anamız için söyledim. 28 yıl yaşayacaksın. Resulullah gibi bir babanın kızı olacaksın. Anan Hatice gibi Risalet davasına ana olacaksın. 9 yıllık evliliğinde... Beş çocuk doğuracaksın, üç erkek, iki kız, onlara analık yapacaksın. Onlara analık yaparken de her birini hayatın bir alanında örnek ve rehber olarak yetiştireceksin. Alem Hasan'ın eliyle vahdeti, Hüseyin'in eliyle şahadeti, Zeyneb'in eliyle izzeti, Ümmü Gülsüm'ün eliyle dirayeti öğrenecek ve sen buna vesile olacaksın.'' Ali gibi velayet tahtının sultanı olan birine hanım olacak eş olacak onunla bu evliliği devam ettireceksin. Bunca işine rağmen hikmet pınarı olacaksın. İlim şehrinin kapısı olan Ali'yi bile tabirim doğru mu bilmiyorum ama ara ara sen sulayacaksın. Ey ana ne yaptın sen ne ettin ki böyle bir miras bıraktın. Hadi gelin, anlayın, gelin siz de üretmeye çalışın. Yarın İzmir'de Musab'ı anlatacağım. Biraz önce ona bakarak geldim. Bedir'de bir tablosu var. Ebu'l-Aziz karşı tarafta müşrik olarak gelmiş Bedrin meydanına. Savaş bitmiş, 70 tane müşrik esir olarak tutulmuş. Müdlic İbni Nadha isimli, Ensari sahabi kim olduğunu bilmediği Ebul Aziz'i bağlıyor ve o anda Musab çıkıyor sahneye mutlice diyor ki onu iyi bağla sıkı bağla onun bir anası var sen onu ona verirsen eğer çok para alırsın karşılığında yazıklar olsun diyor Ebul Aziz nasıl kardeşsin ki sen beni tanımadığın bir Medineli'ye böyle emanet ediyorsun diyor. Söz şudur, benim kardeşim sen değil os, odur. Beni iman kardeşi olarak onunla ancak yürüyebilir, o kardeşliği devam ettirebilirim. Hadi gelin Allah aşkına anlayın, gelin bugünün dünyasında üretin, bugünün dünyasında yaşayın. Yaşayamayacağımızı üretemeyeceğimizi ben de biliyorum da tek bildiğim bir şey var. Onu da Efendimiz söyledi. Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Vallahi ya Resulallah şu kardeşlerin tercümanı olarak söyleyeyim. Yarım yamalak bir sevgimiz var. Sadece de ona güveniyoruz. Ne olur mahcup olmayalım. Ne olur o sevgimizin karşılığına Allah bizlere muamelede bulunsun inşallah. Ehli Mektebi ve o mektebin... Bir başka talebesi olan Muhammed Bakır'ın hayatının önündeyiz. Allah anlatabilmeyi nasip eylesin, istifade etmeyi nasip etsin inşallah. Muhammed İbni Ali, ismi böyle. Aslında Muhammed İbni Zeynel Abidin, biliyorsunuz Zeynel Abidin'in asıl ismidir Ali. Ancak o babasının isminden de ziyade lakabıyla meşhur olmuştur. El-Bakır. Onun lakabıdır. Caferi Sadık'ın babası olduğu için de Ebu Cafer künyesiyle anılmıştır. Ancak gerek o künye gerekse babanın babaya izafet hepsi El Bakır lakabının gölgesinde biraz kalmıştır. El Bakır şu anlama geliyor aslında. İlmul -Bakr, bakır Bakrul ilm ya da ilimleri yarıp derinliklerine ulaşan, geniş manada ilim elde eden, ilmin aslını ve gizliliklerini bilen anlamındadır. Gerçekten o silsile içerisinde gerek Muhammed Elbakır'ın, gerekse oğlu Cafer-i Sadık'ın çok farklı bir yeri var. İnşallah işlediğimiz zaman göreceksiniz, inanılmaz derecede ilme vukufiyet, ve o ilmi disiplin haline getirmek, ilmi farklı bir biçimde sunarak insanların anlayabileceği şekilde takdim etmek Muhammed Bakır'da ve oğlu Caferi Sadık'ta biraz daha farklıdır. Onu biz El Bakır lakabıyla biliriz ancak tarihte ona başka lakaplar da verilmiş. Mesela dedesinin dedesi olan Aleyhisselatü vesselam efendimiz onun dedesinin dedesi Dedesinin dedesi Efendimizin lakabı El Emin onun da lakabıdır. Güvenirliğinden dolayı emniyet noktasındaki o güzelliğinden dolayı böyle anılmıştır El Emin olarak. Yine ona şükrü sürekli dilinde ve hayatında tuttuğu için şakir lakabı da verilmiştir. İnsanları hidayete taşıdığı için Hidayet vesilesi olduğu için Hadi lakabı da verilmiştir. İstisnai olarak ona has bir lakap da onun hayatında görüyoruz. Şebih lakabının da sahibidir. Şebih ne demek? Benzeyen demektir. Peki Muhammed el-Bakır kime benzemiş? Onu Cabir bin Abdullah bize söylüyor. Cabir bin Abdullah biliyorsunuz uzun yıllar yaşayan Sahabi efendilerimizden bir tanesidir hicretin 78 yılında vefat edecektir ehli beytin her daim arkasında olan bir isimdir böyle olan birisi İmam Zeynel Abidi'nin yanındayken 20-21 yaşlarında bir delikanlı gençliğinin zirvelerine doğru yürüyen Muhammed El Bakır'ı görür görmez vallahi bu Resulullah'a benziyor diyecektir. Ve o gün yine onun gibi uzun süre yaşayan Abdullah İbni Ömer gibi Ebu Said El-Hudri gibi sahabiler de Muhammed El-Bakır'ı görünce aynı itirafta bulunacaklar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzediğini, benzerliğini ifade edecekler. Hatta o sahabilerden bir tanesinin şöyle bir itirafı var, Ehli Beyt içerisinde Hazreti Hasan'dan sonra en fazla Resulullah'a benzeyen Muhammed Bakır'dı. Efendimiz Seratü vesselama yürüyüşüyle, edasıyla, endamıyla, konuşmasıyla benzer. Bunu bilen sahabiler de onu bu manada gelir ziyaret eder. Bunu bilen tabi'in ve o neslin mensupları da Resulullah'a ait bazı özellikleri görebilmek adına Muhammed el-Bakır'ı ziyaret ederlerdi. Bu büyük insanın hayatını farklı açılardan biz biraz değerlendirmeye çalışacağız. Ancak ben öncesinde nasıl birinin rahlesinin önündeyiz, nasıl birinin hayat defterinin sayfalarını çevireceğiz anlaşılsın diye size onun bir sözünü aktarayım. Diyor ki Muhammed El Bakır, dininize ait meselelerde cedelleşmekten tartışmaktan sakının. Çünkü cedelleşme akıllarınıza şüphe tohumları eker ve ayrılıkların nedeni olur. Sanki de bugünkü dünyayı resmedercesine böyle bir sözü söylüyor. Dininize ait meselelerde cedelleşmekten tartışmaktan çekinin sakının. Çünkü cedelleşme akıllarınıza şüphe tohumları eker ve ayrılıkların nedeni olur. Bugün ümmetin hali böyle değil mi? Dinimize ait bütün meseleleri ne yazık ki tartışma konusu yapmışız. Akideyi tartışıyoruz, ibadeti tartışıyoruz, muamelatı tartışıyoruz. Her şey dilimizde tartışma malzemesine dönmüş. Çok tartıştığımızdan dolayı amel etmeye takat bulamıyoruz. Tartıştığımız için şüphe bizim azığımız olmuş. Şüphe de içimizde bir kurt olarak Bizi amelden alıkoyan bir hale dönüştürmüş İşte Muhammed Elbakır böyle bir hastalığa işaret ediyor Burada bir cümleyle şunu da ayırmamızda fayda var Şüphe ile merak aynı şeyler değil Merak ilmin hocasıdır bir alimin ifadesiyle Eğer ilim elde etmek istiyorsanız merak edeceksiniz Merak ederek o ilmin arkasında olacaksınız ama şüphe şudur, şüphe duymaya başladığınız anda kuşkular, acabalar arka arkaya dizilir. Ne söylenirse onun altında bir şey ararsınız. Böyle olunca da en temel meselelerinizi dahi tartışmanın malzemesi yaparsınız. Dolayısıyla merakla şüpheyi ayırarak dine ait meselelerde cidalin kapısını kapatıp öğrendiklerimizle amel etmeyi öne almamız lazım kimin gibi aynen sahabe gibi sahabenin yaptığı buydu bugün bizlerle sahabe arasındaki en büyük fark da o çok biliyoruz az amel ediyoruz az biliyorlar çok amel ediyorlar ve şüphe duymuyorlar hiçbir şeyden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söylemişse sözüne itibar ettikleri sahabe efendilerimiz kendilerinden daha az bilenlere bir şey söylemişlerse iş bitmiştir orada amel devreye girer ve amel ortaya çıkarak konuşulur ama ne yazık ki şimdi her şeye karşı çıkan her şeye itiraz eden her şeye muhalefet olan zümreler var içimizde Arapların bir sözü vardır halif turaf derler muhalefet et Tanınırsın yani amaç hakikate ulaşmak da değil amaç muhalefet etmek amaç bir şekilde şimdi çok lüks bir söz olarak insanların diline düşmüş ezber bozmak neyse o ezber bozmak var olanı tekrar etmek niye birilerine ağır geliyorsa ezber bozalım ezber bozalım diye 1400 senedir ümmetin üzerinde ittifak ettiği meseleleri tartışmanın malzemesi olarak sunup ve bu manada da ümmetin içerisine ihtilaf tohumların ekmek. Bu yanlış bir şey ve İmam Muhammed Bakır'ın sözünün çerçevesinde bunu yeniden hayatlarımızdan nasıl olması gerektiği konusunda o bilince vararak hareket etmek durumundayız. Şimdi bu sözün sahibi olan Muhammed Bakır'ı şöyle bir tanıyalım. Doğumu Hicri 56 ya da 57. 2 Tarih verilir ki 57 olma ihtimali daha fazladır. Babası dedik İmam Zeynelabidin, anası ise Hazreti Fatma'nın Hazreti Fatma, Hazreti Hasan'ın kızı Hazreti Fatma. Doğum tarihine dikkat ederseniz, doğduğu zaman babası 19 yaşlarında İmam Zeynelabidin. Demek ki 18 yaşlarında evlenmiş. Eğer bir yıl sonra olmuşsa belki daha erken bilemiyoruz ama 18 yaşından geç olmadığı muhakkak o günlerde var bu şey daha erken evlenenlere de rastlıyoruz gerek erkek gerek kız olarak ama şimdi o da bir hastalık olarak gençlerimizin arasında yayıldı yaş 30 olmuş 35 olmuş halen ne kızlarımız ne oğlanlarımız evlenmiyorlar. Niye evlenmiyorsun diye sorduğun zaman da ya düşünmüyor ya başka bir şey var ya beklenti fazla o beyaz atlı prens ve prensesleri bekleyenler çok içimizde ama öyle bir şey de yok. O masallarda hakikatte yok ve evlenme meselesi bir ibadet meselesidir. Her ibadetin külfeti olduğu gibi evliliğin de külfeti vardır. Nasıl ki nimettirse Aynı nimet derecesinde külfeti de vardır. Öyleyse eğer beklentilerimizi makul seviyeye çekmeliyiz bu manada. Çok aşırı beklentiler içerisine girip de hayatı bu manada sıkıntıya sokmamalıyız. Onun için o dönemin insanları bu konuda biraz daha nasipliler aslında. İnşallah onların nasiplileri bizim de nasibimiz olsun. Allah içimizde bekar olanlara helalinden salih. Ve saliha eşler nasip inşallah Daha mı gür çıktı amin Herhalde gençler çok içimizde Allah hayır kapılar açsın inşallah Medine'de doğuyor İmam Muhammed Bakır Ve 4 yaşına gelince Ehli Beyt'in tarihindeki o acı hadise Kerbela'yı yaşıyor Kerbela'da var mıydı yok muydu bilemiyoruz Bu konuda ihtilaflar var Bazı kaynaklar onun da olduğunu söyler bazı kaynaklar ise İmam Zeynel Abidi'nin hanımını ve çocuklarını götürmediğini kendisinin de zaten biliyorsunuz hasta olarak katıldığını söylerler. 57 yıllık bir hayatı var. Şöyle bana sorsanız deseniz ki hocam İmam Muhammed Bakır'ın 57 yıllık hayatını bize bir tek kelimede özetle ne dersin? İlimdir. başka bir şey değil. İlimle başlayıp. İlimle devam eden bir hayat hayatını göreceğiz şimdi birkaç kez zorunlu olarak Medine'nin çıkmanın dışında birkaç kez de hac maksadıyla Medine'den çıkmak dışında dedesi peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidinden hiç ayrılmamış sürekli orada önceleri talebe yetiştirmiş Önceleri kendisi talebe olarak orada babasından ve diğer ehli Beyt mensuplarından ilim tahsil etmiş. Sonrasında talebe yetiştirmiş ve İslam dünyasının dört bir tarafından gelen insanlara ilim adına çok şey öğretmiş. Onun hayatının ilmi noktadaki o bereketli kısmını ben bir dahaki derse havale edeceğim. Ama bu sefer bugünkü derste başka bir hususa dikkatlerinizi çekeceğim inşallah onun babasının vefatı Hicri 95 İmam Zeynel kendi vefatı ise Hicri 114 19-20 yıllık bir fark var babasıyla kendisi arasındaki o vefatlarında bu 20 yıllık hayatı şöyle bir özetlesek şöyle bir tanımaya çalışsak İmam Zeynel vefatından İmam Muhammed Bakır'ın vefatına kadar ki o 20 yıl içerisindeki İslam dünyasının halini bir anlamaya çalışsak. Zemini anlayalım ki o zeminin üzerinde İmam Muhammed Bakır'ın mücadelesini daha iyi anlamış olalım. Bu meseleye iki taraftan baksak bir halk noktasında baksak bir de yönetimler noktasında baksak neler görürüz. Halk noktasında bakıyoruz. Kerbela'nın arkasını konuşuyoruz dikkat edin. İmam Zeyd'in kıyamının olacağı o günleri konuşuyoruz. O anları bir hatırlayın zihninizde ona göre kıyas edin. O dönemde inanılmaz derecede İslam dünyasında sıkıntı var. Ve bu sıkıntılar bir boyuttan da değil. Mesela yönetimlerin aşırı baskısından dolayı şahsiyetleri zedelenmiş bir toplum var çok affedersiniz laçkalaşmış ve bazı şeyleri artık anlamaktan mahrum olan bir muhatap kitlesi var ve yine onlar bu baskılardan dolayı alimlerle bağları koptuğu için akidevi ve ahlaki anlamda inanılmaz derecede sıkıntılar yaşıyorlar o günün dünyasında işte mürciye başlamış konuşulmaya hariciler zaten vardı Hazreti Ali'den beri o günlerde biraz daha sesleri farklı çıkıyor mutezile özellikle Irak'ta bir şeyler oluşturuyor İslam dünyasına yayıyor kaderiye cebriye aklınıza gelen İslam dünyasındaki o fırkalaşmanın zemininin en gür olarak çıktığı bir zaman dilimi bunun yanında bir sıkıntı daha var özellikle Irak cephesinde Ehli Beyt'e sürekli ihanet eden, Hazreti Ali ile başlayan o süreçte Hazreti Ali'yi yüzüstü bırakan, sıffın savaşında mızrakların ucuna Kur'an takıldığı zaman Hazreti Ali dinlemeyin bunları demesine rağmen dinlemeyip Hazreti Ali'yi hakem olayına mahkum eden, mesela hakem olayına geldiği zaman, Hazreti Ali kendi amcasının oğlu olan İbn Abbas'ı hakem olarak tayin etmek istemesine rağmen ısrarla Hazreti Ali'yi Ebu Musa El Eşari'yi hakem olarak kabul etmesini teklif edip ve bu konuda Hazreti Ali ikna eden arkasından Hazreti Ali'ye nehveranda onlarca sıkıntı yaşatan Hazreti Hasan hilafete geçince ona da altı ay boyunca Babasına yaptıkları zulmün aynısını yapan ondan sonra vicdanen sıkıntı çekip mektup üzerine mektup gönderip Hazreti Hüseyin'i kufeye davet eden Yarı yoldayken Ubeydullah İbni Ziyad'ın kamçısını görür görmez o söyledikleri bütün sözleri unutan ve Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin'i sadece 72 insanla daha sonra Hürbin bin Yezid bir grup askerle gidecek o ayrı ama 72 insanla o meydanda yalnız bırakan bir zümre var. Biz onlara Kufeliler diyoruz. Bu zümre Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra da yine vicdanen rahat olmadılar. Ve bu konuda ehli beyte karşı olan o ihanetlerini tevbe saadetinde değerlendirip farklı bir tavır takınması gerekirlerken ne yaptılar işi daha farklı bir noktaya çektiler ve dediler ki Hazreti Ali'yi o duruma düşüren en ilk halifelerdi yani Ebubekirle Bekir ile Ömerdi eğer onlar işin başında hakkını gasp etmeseydi Ali'den Ali'nin başına bunlar gelmeyecekti o sıfında yaşanmayacaktı. Arkasından Kerbela'da yaşanmayacaktı. Arkasından şu da yaşanmayacaktı. Bu da yaşanmayacaktı. Faturayı kendilerine kesip kendilerini sorgulayacağı yerde ne yaptılar? Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i sorumlu tuttular. Şimdi zemini kısaca size özetledim. Böyle bir zeminde Muhammed Bakır söz söylemeye başlayacak. Böyle bir zeminde mücadelesini devam ettirecek ama işin başında dediğim gibi hep ilim noktasında. Duyuyor ki Irak'tan bazıları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer hakkında ileri geri konuşuyorlar. Onlardan bir tanesi Urve İbn Abdullah. Bu zat bir ravidir de bazı rivayetleri de vardır bize. Zaten hadiseyi de kendisi nakleder. Sonra da o işten yanlışlık yaptığını anlayarak bu işten tövbe Tevbe eder gelir bir gün Muhammed Bakır'a Ebu Cafer künyesiyle hitap ederek der ki ey Ebu Cafer kılıç süslemek caiz midir? Ebu Cafer yani Muhammed Bakır evet caizdir der ben duydum Ebu Bekir Sıddık da kılıcını süslermiş söz bu Urve İbn Abdullah dönüp der ki Muhammed Bakır'a sendir. Ebu Bekir'e Es Sıddık mı dedin tepkiyi görüyor musunuz o anda ayağa kalkıyor Muhammed Bakır ve orada onlarca insanın da şehadetiyle üç kez evet Es Sıddık evet Es Sıddık evet Es Sıddık diyor her kim ona Sıddık demezse Allah onun sözünü dünya ve ahirette doğrulamasın ve onu yalancılardan yaz Bu tavır zihinlerde var olan yanlışı giderme adına bir adımdır aslında. Muhammed Bakır bunu özellikle yapıyor. Ve o gün bu manada bir tepkiye verilmiş cevap böyle sert olunca siz zemini biraz daha iyi anlayın. Yine hatırlayın size aktarmış olmam lazım İmam Zeynel Abidi'nin sözünü. Kufellere dönüp ne demişti? Yazıklar olsun size demişti Vallahi sizin sevginiz yarın Allah katında bize ar utanç kaynağı olacak Ne olur bizi İslam sevgisiyle seviniz Eğer ille de bu manada bir şeyler yapacaksanız ölçüsünü İslam'dan aldığınız bir sevgiyle seviniz Bu sözler çok önemli sözler Aslında İmam Zeynel Abidinin de Muhammed Bakır'ın da sonra göreceksiniz diğer isimleri de onların bu sözleri meseleyi anlamamız açısından çok önemlidir. Bakın yine Irak taraflarından Cabir İbni El Cafi isimli zata İmam Muhammed Bakır görünce bir şeyler söylüyor. Aynen kaynaktan size okuyacağım onu diyor ki ey Cabir duydum ki Irak'ta bir topluluk, Bizi sevdiklerini iddia ediyorlar ama Ebu Bekir ve Ömer'e dil uzatıyorlarmış. Hem de kendilerine bu emri benim verdiğimi söylüyorlarmış. Yani Muhammed Bakır dedi ki onlara şöyle şöyle söyleyin. Dedem Muhammed'in nefsi elinde olan Rabbime yemin olsun ki eğer ben vali olsaydım onların kanını almak suretiyle kendimi Allah'a yaklaştırırdım. İfadelerdeki sertliğe dikkat edin. Eğer ben o ikisi dışı ikisi için mağfiret ve bağışlama dilemezsem, dede Muhammed'in şefaati bana erişmesin. Şüphesiz onların fazilet ve üstünlüklerinden habersiz olanlar ancak Allah'ın düşmanlarıdır. Onlara de ki: Ben onlardan uzağım. Kendilerini Ebu Bekir ve Ömer'den uzak sayanlardan da uzağım. Ben onlardan uzağım. Kendilerini Ebu Bekir ve Ömer'den uzak sayanlardan da uzağım. Başka bir zamanda şunu söyleyecek. Her kim Ebu Bekir ve Ömer'in üstünlüğünü tanımıyorsa sünnetten de Kur'an'dan da haberi yoktur. Çünkü sünnete ve Kur'an'a müracaat ettiği zaman... Görecektir ki onların üstünlükleri ve faziletleri başka bir yerde duyuyor. Başka bir zamanda şunu söyleyecek. Ehli ve aile efradımdan kimi gördümse hepsi Ebu Bekir ve Ömer'i dost bilir. Onları örnek olarak kabul ederlerdi. Allah ikisinden de ebeden razı olsun. Onun sözü bu. Şimdi bu sözler o gün Kufede ve Irak'ta bu manada oluşan olumsuz şeylere karşı söylenmiş bir söz. Bu mücadeleyi verirken İmam Muhammed el-Bakır biraz önce size saydığım fırkalar ve adını söylemediğim bunun onlar gibi onlarca fırkalara karşı dedesinden aldığı sahih İslam anlayışını, sahih sünnet anlayışını kendinden sonraki nesillere intikal etme adına bir gayret içerisinde olmuştur ne haricilerin ne mutezilenin ne mürciyenin ne kaderiyenin, ne cebriyenin ne de başka birinin hiçbirinin görüşlerine takılmadan sahih ve net bir biçimde İslam'ın o saf ve duru halini kendinden sonraki nesillere aktarma adına bir mücadelesi var şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi 57 yıllık ömrünün ilimle geçmesinin sebebini ona biçilen rol o ilim ilimle nakledecek onları ilimle öteki nesillere ulaştıracak onları meselenin halk cephesi böyle peki yönetimler cephesine bakalım kim var yönetimde Emeviler var Emevileri size özetledim yine bir zihinlerinizde tazelensin o fikir o bilgi iki kolu var dedim Emevilerin bir Süfyaniler kolu var bir Mervaniler kolu var Süfyaniler kolundan kasıt Ebu Süfyan'ın çocukları Muaviye Yezid ve ikinci Muaviye İkinci Muaviye'nin kısa hilafetinden sonra kim geçiyor Emevilerin başına Mervan bin Hakem Mervan bin Hakem Hicri 64'te yönetimi ele alıyor ve onca entrika, onca sıkıntı, onca oyun bir yıldır hilafeti. Hicri 65'te de ölüp gidiyor. Hicri 65'te onun yerine oğlu Abdülmelik bin Mervan geçiyor. Bakın şimdi size birçok kaynakta aktarılan hatta kaynaklarını da vereyim müracaat edin. Endülüs'ün meşhur tarihçilerinden bir tanesi var Ebu'l Fida. Onun çok önemli bir tarih kitabı vardır. Oradan aktarıyorum size. Suyuti'nin tarihinden aktarıyorum. Başka yerlerde de var ama özellikle bu iki kaynağı söyleyeyim size. Babası vefat edeceği zaman, öleceği zaman, Abdülmelik bin Mervan Rahne'nin başındaydı. Bir tanesi girdi içeriye, dedi ki ey Abdülmelik baban öldü. Ne yaptı biliyor musunuz Abdülmelik bin Mervan? Rahlenin üstündeki Kur'an'ı kapattı ve seninle işimiz artık bitti dedi. Dehşet bir şey gerçekten yani ibret nazarıyla üzerinde durup tefekkür etmemiz gereken bir şey. Ancak ben hep onu yapmaya çalışırım size de bunu tavsiye ederim. Acaba biz olsaydık ne olurdu sorusunu da sorun ya da bizim şu anki halimiz nedir diye de sorun. Abdulmelik bin Mervan o gün üç kıtayı zorlayan bir devleti devralınca Kur'an'a sırt döndü. E şimdi biz ufacık bir makama e, elde ediyoruz. Siyasette, ticarette, şurada, burada Kur'an'la bağımızı koparıyoruz. Belki Abdulmelik bin Mervan gibi cesur değiliz söyleyemiyoruz ama ne kadar Kur'an'la bu manada bağımız var onu da herkes kendisiyle sorgusunu yapsın. 21 yıl hilafette kalıyor. Abdülmelik bin Mervan. Zalim mi zalim? Despot mu despot? Yani anlatsam size inanın tüyleriniz diken diken olur. Şu kadarını söyleyeyim. Haccacı zalimi biliyorsunuz. Ümmetin başına bela eden odur. İnsanlar hacca gelip de Abdullah İbni Zübeyir ile buluşmasınlar. Onunla konuşmasınlar diye kaç sene Şam ahalisine haccı yasaklamıştır giderler hacca Abdullah İbni ile görüşürler onun taraftarı olurlar diye o kapıyı kapatmıştır daha sonra biliyorsunuz haccacın Abdullah İbni Zübeyir'i Kabe'den çıkartmak için neler yaptığını hepsinin altında Abdülmelik bin Mervan'ın imzası vardır 21 yıl boyunca Emevilerin bu zalim sultanı Ehli Beyt'e kan kusturmuştur. İmam Zeynel Abidi'nin dönemidir. Muhammed Bakır da o günler çocuktur. O da o zulümleri o sıkıntıları bu zalim adamın elinden çekmiştir. Ölüyor yerine oğlu Velid bin Abdülmelik geliyor. Velide bir vasiyeti var. Bakın. İbret nazarıyla vasiyetini size okuyayım, dinleyin. Oğlum benden sonra halife sensin. Sen tahta geçince haccacı gözet ve ona ikramda bulun. Çünkü minberleri sizin emrinize veren odur. O senin kılıcındır ey velit. Onun aleyhine konuşanları dinleme. Onun sana muhtaç olmasından ziyade... Sen ona muhtaçsın ben ölürsem sana biat etmeleri için Müslümanları çağır hayır derlerse sen de kılıcınla hayır diyen o kafaları kes ben ölünce kaplan zırhını giy kılıcını kuşan sana karşı çıkanların boynunu vur susup ses çıkarmayanlarsa onlar zaten ölüdür alın size yine ibret nazarıyla dinleyeceğiniz bir şey eğer susup ses çıkarmayacaklarsa onlar zaten ölü ama itiraz edeceklerse kafalarını uçur nedir bu saltanattır bu eğer imamet olsaydı eğer hilafet olsaydı bu sözleri duyar mıydık defaatle benden duydunuz değil mi Abdullah İbni Ömer'i teklif ettikleri zaman Hazreti Ömer'e söylediği sözü ne dedi bir evden bir kurban yeter. Altı kişiyi atadı aşere-i mübeşşereden heyet olarak yedinci isim Said İbni Zeyd'di. Hem amcasının oğlu hem eniştesiydi onu almadı. Niye almıyorsun diye soranlara ne dedi? Bir evden bir kurban yeter. Bir o zihniyet bir Abdülmelik gibi Velid gibi ve arkasından gelenler gibi bu zihniyet. Alın imamet ile saltanat arasındaki farkı. Alın hilafet ile ailevi üstünlüğü yönetime dayatmaya çalışan zihniyetin arasındaki farkı. Velid bin Melik 10 yıl boyunca kalıyor hilafette ya da saltanatta. Saltanat diyeceğiz onlara ben hilafet desem bile saltanat anlayın o dil sürçmesidir. Kesinlikle onlarınki hilafet değil saltanattır. Ehli beyte yine kan kusturacak dikkat edin biraz sonra size anlatacağım 58 yıl boyunca minberlerden Resulullah'ın minberinden ehlibeyte beyte küfürler edilecek ve bunlar yaptıracak bunu bunu devletin bir anlayışı olarak edinecek kimseler bilmiyor kim olduğunu Ebu Turab deyip Hazreti Ali'ye ağza alınmayacak sözler söylenecek Hazreti Hüseyin için ağzı alınmayacak sözler söylenecek. 58 yıl sonra 58 yıl bir laf bu devam edecek. Sonra bir yiğit çıkacak onları durduracak ona şimdi geleceğiz. Hicri 96'da Velid bin Abdülmelik ölünce yerine kardeşi Süleyman bin Abdülmelik çıkıyor. Tam o günler Muhammed el-Bakır'ın babasını kaybettiği gün günlerdir. Artık İmam Zeynel Abidin yok. Muhammed el-Bakır ilim noktasında, irfan noktasında Mescidi i Nebevi'dedir. Süleyman bin Abdülmelik Emevi sultanları içerisinde biraz farklı birisidir. İyi birisidir onlara göre. Güzel işleri vardır onlara göre. Çok güzel uygulamaları vardır. Burada aslında biz de bir anlayışa kavuşmamız gerekir toptan kabul edip toptan silip süpürme yok Emevilerin hepsi kötüdür diye bir şey yok Emevilerin içerisinde de iyileri var İşte Süleyman bin Abdülmelik onlardan bir tanesi hele biraz sonra birini söyleyeceğim ki hepiniz zaten ona hayransınız o da bir Emeviydi yine Emevilerin içerisinde bunca sıkıntı olmasına rağmen ilim noktasında iyilikler vardı fetihler konusunda İnanılmaz derecede güzellikler vardı. Allah onların eliyle birçok yerin fetihini nasip eyledi. Onun için toptan silip süpürme anlayışından biz kendimizi kurtarmamız lazım. Bazen duyuyorum arkadaşların dilinden falanca ilden falanca yerden adam çıkmaz diyorlar. Bu çok büyük bir haksızlıktır. Oranın ahalisine haksızlıktır. Hele hele bir ırkı bir kavmi bir kabileyi. Bu manada toptan değerlendirmek inanın Müslüman'ın diline yakışmaz. Bu doğru bir şey değil. Başkalarının hakkına gireriz. Allah korusun bu konuda sıkıntılı bir hale kendimizi sokarız. Aynı değerlendirmeyi Emeviler için de yapalım. Süleyman bin Abdülmelik onlara göre iyiydi. İyi uygulamaları vardı. Güzel bazı yönetim tarzına getirdiği yenilikler vardı ve farklı bir biçimde Emevilerin yaptığı o yanlışları düzeltme adına da bir gayret vardı. Asıl en güzel amelini söyleyeyim ki inşallah o amel onun kurtuluşunun vesilesi olur. Halep'te hastalanıyor Süleyman bin Abdülmelik. Yanında devrin alimlerinden bir tanesi var. Reca İbni Hayve isimli bir zat büyük bir alimdir çağırıyor Reca'yı ve diyor ki ben hastalandım herhalde vefat edeceğim. Kendimden sonra kimi halife olarak atayayım? Reca İbn Hayve'nin verdiği fikir şudur. Kardeşinin oğlu Ömer İbnül Abdülaziz. İyi insanlarla istişarenin neye sebep olduğunun güzel bir örneğidir. Yanınızda size akıl veren insanlar eğer salihlerden ve sadıklardan oluşuyorsa korkmayın. Onların size verecekleri cevap belli, sizi yönlendirecekleri yön belli. Reca bakın orada Süleyman bin Abdülmelik'in hem kardeşleri var hem çocukları var. Onları geçerek böyle bir teklifte bulunması başlı başına bir şeydir. Süleyman biraz endişeleniyor diyor ki. Peki ben eğer Ömer İbn Abdülaziz'i yani yeğenimi hem de damadıdır Süleyman'ın atarsam kardeşlerim ve çocuklarım itiraz etmez mi? O zaman diyor şöyle yap Ömer İbn Abdülaziz olsun onun arkasından da Yezid İbni Abdülmelik olsun yani Süleyman'ın kardeşi böyle yaz diyor vasiyetini. Eğer Ömer İbn-i Abdülaziz ölürse vefat ederse yerine kardeşin çıkar. Böyle bir vasiyet de aileni susturmak için bir vesile olur. Ve aynen böyle yapıyor. Ömer İbn-i atıyor. Vasiyetinde Ömer vefat edince yerine Yezid bin Abdülmelik çıksın diyor. Ömer İbn-i Abdülaziz iki buçuk yıl kısa bir zamanda. 58 yıl süren o güne kadarki Emevi zihniyetini bir anda değiştirmiştir. Ve bir anda asr saadet iklimi 58 yıl sonra İslam coğrafyalarında en gür sedayla esmeye başlamıştır. Soruyorlar ey Ömer diyorlar nasıl yaptın ki bu kadar kısa bir zamanda bu kadar sıkıntılı bir toplumu biraz önce saydıkların boşuna değildi zemini hatırlayın onlarca problem var bunca sıkıntıları sen giderdin iki buçuk yıl gibi kısa bir zamanda toplumu asrı saadet noktasına getirdin ne diyor biliyor musunuz iki zümreyi ıslah ettim iş bitti neymiş iki zümre ülema ve ümera alimler ve emirler İki zümreyi ıslah ettim toplum düzeldi teşhis doğru yüzde yüz doğru ve buradan eğer iş başlarsa mesele çözülecek çünkü alimlerin ve emir sahiplerinin idareciler bu kimse artık onların ıslahı toplumun ıslahını ne yapacak kolaylaştıracak Ömer İbn Abdulaziz böyle bir süreçle Emevilerin o karanlık sayfalarını bir anda aydınlık bir noktaya getiriyor. Kim Ömer İbn Abdülaziz? Babası Emevi. Peki annesi? Annesi Ömer'i. Bir Emevi bir Ömer'i silsilesi var onun hayatında. Emeviler silsilesini biliyoruz. Onun annesi Leyla Binti Asım. Hazreti Ömer'in seçerek aldığı bir gelinin aslında çocuğudur biliyorsunuz Hazreti Ömer'in hilafet günleri Akif'in de hayran olduğu bir tablodur ki Asım'ın nesli dediği o gayeyi hayal olan nesil o nesil keşke o nesli nesle bir daha ulaşabilsek keşke o nesle bir daha kavuşabilsek ki hepimizin de gayeyi hayalidir Allah bizleri de o nesilden saysın inşallah o neslin anası olan sütçü kız Hazreti Ömer tebdili kıyafet halinde gece gezerken Annesiyle bir konuşmasına şahit olur Ana süte su katmak istiyor Kız itiraz ediyor İtiraz ederken de ana ısrar ediyor Kat diyor sanki halife mi bizi görecek Ana diyor halife görmese de Allah görüyor ya bizi Çok memnun olacak Hazreti Ömer bundan Aradan birkaç gün geçecek o evden bir daha süt aldıracak özellikle bunu yapıyor bakıyor ki evet sütte hiçbir süt, su yok halen o manadaki kızın hassasiyeti devam ediyor. Çağrılacak ana kız kendi huzuruna o kıza talip olduğunu söyleyecek. Hazreti Ömer kabul ederse eğer oğlu Asım'la evlendireceğini söyleyecek kız kabul edecek ve halife evine gelin olarak gelecek. Asım'ın hanımı olarak İşte o evlilikten de Leyla doğacak Leyla binti Asım Leyla binti Asım Abdülaziz ile evlenecek o evlilikten de Ömer İbnül Abdülaziz olacak İslam'ın ikinci Ömer'i 90 sene sonra gelecek belki asrı saadetten ama adını 4 Raşit halifenin altına 5. Raşit halife olarak yazdıracak ve asrı saadet iklimini sahabi olmayı sahabenin o güzelliğini yıllar sonrasından bile temsil edecek. Ne ile bir sorumluluk duygusuyla. Bakın İbni Saad'ın bize aktardığı bir rivayet var. Münzir İbni Ubeyd isimli şahıs bize söylüyor. Diyor ki Hazreti Ömer, Ömer İbn Abdülaziz halife seçildiğinde günlerden cumaydı. Cuma namazının hutbesinde nasıl halife olacağına dair bize bir hutbe verdi. Göz yaşları içerisinde Sonda çekildi evine İkindi namazı için mescide geldiği zaman ben Ömer i̇bn Abdurrazizi Abdülaziz'i tanımadım. Beli kamburlaşmış gözleri çukurlaşmış yüzüne sanki 40 yıl 50 yıllık bir yaşlılık girmiş kaç yaşında olduğunu söyleyeceğim biraz sonra size böyle bir haldeyken ben onu gördüm ikindi namazında ben onu tanıyamadım niye peki dostlar düğün bayram etmeli değil miydi ama siz bu işi bir mesuliyet olarak anladığınız zaman düğün bayram değil size tevdi edildiği zaman Ömer İbni Abdülaziz gibi o yükün altında iki büklüm olmuş bir biçimde olursunuz onun yaptığı da bundan başka bir şey değildi. Ehlibeyt elli küsür sene Emevilerden çektiği onlarca sıkıntı onlarca problem o iki buçuk yıl içerisinde öyle bir rahat edecekler ki en güzel günlerini yaşayacaklar. Ehlibeyt'e karşı inanılmaz bir hürmet gösterecek. İlk yaptığı uygulama nedir biliyor musunuz Ömer İbn-i hutbelerdeki o yanlış ve kötü sünneti kötü anlayışı bitirmek. Onu kaldıracak ve halen yaptığımız bir işi yapacak. Nahıl suresinin 90. ayetini o okutturmaya başlayacak. Bakın halen Ömer İbn-i sünnetini biz şu anda yapmaya amel etmeye çalışıyoruz. O anlayışı bitirdi. Onun dışında kim varsa o gün Ali'nin evlatlarından kız erkek fark etmez. Akil'in çocuklarından. Cafer'in çocuklarından Abbas'ın çocuklarından hepsine devletten özel tahsisat çıkaracak ve kırılan o onurlarını giderme adına işler yapacak. Başka bir şey daha yapacak. Fedek arazilerini size geçen dönem uzun bir derste anlattım. Hazreti Ebu Bekir'in üzere Ehli aldığı o araziler daha sonra Emevilerin şahsi malına dönüştü. Ve elli küsür sene Emevilerin elinde kaldı o arsalar o araziler ne yaptı Ömer İbni Abdülaziz gelir gelmez fedek arazilerini ehli beyte tahsis etti bir daha asli haline Ömer İbni Abdülaziz dönüştürmüş oldu ama ne yazık ki bu da iki buçuk yıl sürecekti. O günler soruyorlar Muhammed Bakır'a diyorlar ki acaba Mehdi sen misin? Çünkü ilim noktasında bazı güzellikler ortaya koyunca talebeleri artık böyle bir şey soruyor. İbn Sad'ın tabakatından aktarıyorum size bu cümleyi. Ne diyor biliyor musunuz? Muhammed Bakır, ben Mehdi değilim. Eğer şimdilerde biri Mehdi diye isimlendirilecek olsa o Ömer İbn Abdurazzak olur. Onun sözü onun dünyasında Ömer İbn Abdülaziz'in durduğu yer. Şama gidiyor. Muhammed Bakır halife Ömer İbn Abdülaziz'dir. Kaynaklar diyorlar ki bir devlet başkanını karşılar gibi Muhammed Bakır'ı karşıladı. Bir devlet başkanını karşılar gibi sen ki Resulullah'ın torunusun sen ki Ehli Beytin imamısın sana böyle bir ihtiram yakışır dercesine yaptığı iş budur. Günlerce kalır Ömer İbn-i yanında konuşurlar devlet meselelerini konuşurlar Muhammed Elbakır ona onlarca şey söyler en son dönüp gelecek diyor ki Ömer İbn-i bana son bir tavsiyede bulun. Muhammed el bakır da tavsiyede bulunuyor dikkat edin kısa bir cümle ama bir ilim ehlinin bir devlet başkanına söylediği bir cümle bakın o cümlenin altında neler söylenir neler konuşulur sana Allah'tan korkup sakınmanı elinin altındaki tüm yaşlıları baban küçükleri oğlun Yaşıtlarını ise kardeşin gibi görmeni tavsiye ederim. Bir imamın bir halifeye sözü bu. Sana Allah'tan korkup sakınmanı elinin altındaki tüm yaşlıları baban, tüm küçükleri kardeşin, oğlun yaşıtlarını ise kardeşin gibi görmeni tavsiye ederim. Ömer İbn-i Abdülaziz öyle bir memun olur ki bu tavsiyeden der ki. Vallahi bize bütün hakikati içeren bir nasihatta bulundun. Eğer söylediğini yerine getirirsek ve Allah bunu yaparken canımızı alırsa muhakkak ki hayra ulaşmış oluruz. O da bu tavsiyeyi alıyor ve böyle bir karşılık veriyor. Eğer bunu yaparsak ve Allah da o hal üzere bizim canımızı alırsa biz hayra ulaşmış oluruz. İmamın sözü. Halifenin cevabı bize çok şey söyler. İki buçuk yıl adalet ile yönetilen o devlet bazılarını rahatsız ediyor. En başta rahatsız olanlar Emevilerdir. Çünkü onların alışa geldikleri bir şey var. Ömer übünü Abdüllaziz onların hepsinin önüne set çekmiştir. Defaatle zehirlerler ama Allah korur. En son yemeğinin içerisine katarlar zehir. O zehirle de şehadet yoluna yürür Ömer İbn-i Abdülaziz. Hicri 101'de kaç yaşında biliyor musunuz? 41 yaşında. Ömer i̇bn Abduraziz deyince dağ gibi bir ömür bizim zihnimizde veriliyor. Ama bu ömür sadece 41 yıllık bir hayat. 2,5 yılı hilafet 5-6 yılı Medine valiliği olan bir ömür. Başka bir şey değil ama hayat böyle bir hayat. İbni Kesir el bidayede onun ölüm anını bize aktarıyor. Olayın ravisi de kayınbiraderi olan Mesleme ve baldızı olan Fatıma'dır. Artık o zehirin etkisiyle ölüm yoluna girmiştir. O anda der ki kayınbiraderine Mesleme'ye ve Fatıma'ya beni biraz yalnız bırakın. Odayı boşatırlar. Mesleme Kapıdan seyrediyor Ömer İbni Abdülaziz'i zaten gördüğünü bize naklediyor bir ara diyor selam olsun muttakilere dedi sonra şöyle bir doğruldu merhaba dedi ey insten ve cinden olmayan misafirlerim kim onlar melekler tabii ki insten ve cinsten değilse meleklerdendir ey insten ve cinsten olmayan misafirler dedi Kurtuluş muttakilerindir dedi sesi kesildi. Mesleme diyor içeriye girdik ruhunu Allah'a teslim etmiş. Allah ondan da ebeden razı olsun. Bu kadar iki buçuk yıl içerisinde yaptığı iş yapılan yönetim bırakılan miras. Arkasından Yezid bin Abdülmelik o vasiyet gereği yönetime geçiyor. Kırk gün Aynen Ömer İbn-i Abdülaziz gibi davranıyor. Ama 41. gün aynen babaları dedeleri gibi davranıyor. O da yine Emevilerin o yanlış anlayışını yanlış sıkıntılarını İslam toplumuna ne yazık ki dayatıyor. 2,5-3 yıllık bir hilafetten sonra o ölünce onun yerine Hişam bin Abdülmelik geliyor. Hicri 105-125 20 yıl. Muhammed Bakır'ın en fazla yaşadığı sultan odur. 20 yıllık o hayat içerisinde Muhammed Bakır yaklaşık 10-11 yılını Hişam'ın döneminde geçirir. Hişam bin Abdülmelik'in adını hatırladınız mı İmam Zeyd dersinden? İmam Zeyd'in kıyamı da ona karşıydı ve o kıyamı nasıl bastırdığı, İmam Zeyd'i nasıl şehit ettiğini size anlatmıştım. İmam Muhammed Bakır'ı da Hişam bin Abdülmelik, Yine kontrol altında tutar. İş, i̇mamın yaptığı iş nedir? Sadece Mescid-i Nebevi'de ilim tahsilidir. Buna rağmen adamlarını onu gözetlemeleri için tutar ve imamın her şeyinden haberdar olur. Bakar ki İslam dünyasının dört bir tarafından insanlar geliyor. Fetva soruyor. Ondan aldıkları cevapla da amel ediyorlar. Bundan rahatsız olur ve imamı Şam'a çağırtırır. Şam'a gelecek imamın huzurun imam onun huzurunda sorguya çekilecek biraz önce size bir şey söyledim Ömer İbnül Abdulaziz nasıl karşıladı onu bir onu hatırlayın geliyor Muhammed Bakır Şam'a 3 gün sarayın kapısında bekletiyor sadece ve sadece şahsiyeti zedelensin halkın nazarında itibardan düşsün diye ama Hişam'ın unuttuğu bir hakikat var altın çöplüğe düşse de altındır değerinden kaybeder mi? tenekeyi koysanız sarraf dükkanına yine tenekedir Ehlibeyt beyt altındır Ehlibeyt beyt bu ümmetin en hası en güzeli en hoşudur onlara böyle bir muamele değerinden ne düşürebilir ki İmam bekliyor hiçbir şey söylemeden sonra geliyor Hişam'ın huzuruna Konuşuyorlar imama sert şeyler söylüyor imam cevap veriyor ve imamı tutuklattırıp Şam zindanlarına attırıyor ne oldu hiçbir şey olmaz medreseyi medrese Yusufiye'yi zindanda kuran bir silsile o silsile risalet davasının yıldızlarından biri o anda da Şam'ın zindanında imamın yaptığı budur. Mahkumlardan kendisine talebeler edinir orada bir medrese oluşturur ve orada çeşitli suçlardan bulunan insanları yetiştirir o insanlara bir şeyler söyler bu mesele tekrardan Hişam'a nakledilir Hişam der ki ne yapacağız bunları zindana atıyoruz olmuyor göz hapsini alıyoruz olmuyor öldürüyoruz İmam Zeyd'i öldürdü mesela olmuyor Bakıyor ki yapacak gibi değil imamı tekrardan Medine'ye gönderiyor. Gidiş o gidiştir ve imam vefat edene kadar Medine'de, Mescid-i Nebevi'de, dedesinin mescidinde ilim tedrisatında bulunacaktır. Bir dahaki dersin başlığını vereyim size. İlimleri yarıp derinliklerine ulaşan alim Muhammed El-Bakır diyeceğiz. Ve onun ilmini inşallah anlamaya çalışacağız Mevla anlayanlardan etsin bizleri Ehli Beyt'in yolundan ayırmasın o güzel insanların yolunda yürüyerek peygamberin o nebevi mirasını bu çağda üretenlerden temsil edenlerden tebliğ edenlerden bizleri eylesin inşallah ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha